Güzel bir haberle başlayalım bugün programa. Change.org'da başlatılan bir kampanya daha başarıyla sona erdi. İstanbul'un nefes alabildiği nadir yerlerden biri olan Moda Sahil Parkı'nın büyük kısmı betonla kaplanmaktan kurtuldu. Bundan iki ay önce Kadıköy Moda Sahil Parkı betonlaşmasın diye başlatılan imza kampanyasına 4.000'i aşkın insan destek vermişti. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden her kesimden insanın spor yaptığı, nefes aldığı, İstanbul'un içinde saklı bir cennet olan Moda Sahil Parkı, gelecek nesiller için nispeten yeşil ve huzur dolu bir sığınak olmaya devam edecek. Şu anda Change.org'da hızla yükselen bir başka önemli kampanya var. Kampanyayı başlatan da hepimizin tanıdığı Nasuh Mahruki. Türkiye sınırları içinde doğal alanların kaderini belirleyecek olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliği Koruma Kanunu tasarısı meclis gündemine geliyor. 2002 yılından beri hazırlık çalışmaları süren Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde öne çıkan şartlardan biri olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliği Koruma Kanunu tasarısı meclis gündemine STK'lar büyük tepki göstermesine rağmen hiç istenmeyen bir şekilde geliyor. Türk Mühendis Mimar ve Odalar Birliği yasanın amacının doğanın korunması olması gerekirken Kanunun yürürlüğe girmesiyle 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu yürürlükten kalkacağı ve doğa için şimdiye kadar elde edilen kazanımları geçersiz hale getireceği belirtiliyor. Tmop tasarının bu haliyle meclise sunulmaması gerektiğini belirtiyor. Kendisi gibi pek çok kurumda özellikle Tabiatı Koruma Kanunu girişimi de aynı şeyleri Topyekun söylüyor 79'un üzerindeki STK. Öte yandan ünlü dağcı ve Akut'un kurucularından Nasuh Mahruki de Change.org'da başlattığı imza kampanyasında bu tasarı karşısında bir an önce harekete geçirmesi çağrısında bulundu. Kanun tasarısının katılımcılıktan uzak bir şekilde doğal sit alanlarını ve milli parklar kanunu ortadan kaldırarak kamu yararı gerekçesiyle korunan alanların yatırıma açılabileceğini söyleyen Mahruki, Gelecek nesiller için yaşanabilir bir Türkiye bırakılmasını arzu eden bir yurttaş olarak söz konusu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri çekilmesi ve katılımcı bir süreçle yeniden hazırlanması için gerekli adımların atılmasını talep ediyor. Kampanya change.org adresinde girerek sizler de ulaşabilirsiniz. Ülkemize dair bu kadar önemli gelişmelerden sonra küresel sorunlara da geçelim. Pek çok lüks moda markası kimyasal kirliliğe ve tropik ormansızlaşmaya neden oluyor. Greenpeace, Prada, Hermes, Dolce ve Gabbana, Chanel gibi firmaların çevre dostu uygulamalarda sınıfta kaldığını duyurdu. Lüks İtalyan ve Fransız moda evlerinin tedarik zincirlerine bağlı 3 noktada deri alımı, sellos ve kağıt, su kirliliği testinden geçen tek firma ise Valentino oldu. Üretim aşamasında toksik kimyasalları çıkaran ve sırf ormansızlaşma politikasını benimseyen Valentino i e not alırken Greenpeace, Prada, Hermes, Dolce Gabbana, Chanel, Alberta, Ferretti ve Trussardi firmalarının bilgi vermeyi bile reddettiklerini ve herhangi bir çevreci politikayı benimsemediklerini ortaya koydu. Bu arada Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre 2012 yılında dünya genelinde güneş enerjisi kullanım kapasitesi 101 gigawata yükseldi. 2012 yılında 30 gigawattlık artışın görüldüğü güneş enerjisi kapasitesinde, 13 gigawattlık artış da Avrupa dışında görüldü. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi 2011'de 238 gigawattlık kapasiteye sahip olan rüzgar enerjisine 44 gigawattlık bir artışla 282 gigawattlık bir kapasiteye erişildiğini belirtti. Yenilenebilir enerji maliyetleri de teknoloji geliştikçe ve ürünler ticari, ticarileştikçe, giderek düşüyor. Yapılan bir araştırma Avustralya'da yenilenebilir enerjilerin kömür ve doğalgaza göre daha ucuz olduğunu ortaya koydu bile. Buna göre ülkede kömür enerjisinin kilowatt başına 143 Avustralya dolarına, ise 116 Avustralya dolarına tekabül ederken rüzgar türbinlerinin ise kilowatt başına sadece 80 Avustralya dolarına denk düştüğü ortaya çıkmış durumda. Tabii bundan bize de çıkarılacak çok önemli dersler var ülkemiz için. Türkiye'de de ilk defa güneş enerji sistemiyle üretilen şehir şebekesinde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de güneş enerjisi özel mesken ve iş yerlerinde hali hazırda kullanılıyor. Özel bir şirket güneş enerji sistemiyle ürettiği 96 kW'lık enerjiyi belediyeye satıyor. Maliyeti ise bu sistemin 350 bin lira e, olmuş ve kendisini de 7,5-8 yılda amorti edecek. Sistemle anlık enerji üretimi internet üzerinden de takip edilebiliyor. İnsan daha ne duruyoruz yaygınlaştıralım demek istiyor. Güneş enerjisini her yerde. Son olarak Karadeniz İsyandadır platformu. 2-3 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak forum Karadeniz'i organize ediyor. Haber verelim. Karadeniz'de yaşamı yok eden sözde enerji ve kalkınma projelerinin... Doğayı, kültürleri, yaşam alanlarını tehdit etmeyi ve karşısında da Karadeniz direnmeyi ve mücadele etmeyi sürdürdüğünü belirten platform şöyle diyor. Şirketlerin ve iktidarın doğaya, yaşama, emeğe yaptığı saldırılara karşı mücadelenin geldiği noktayı değerlendirmek için 2-3 Mart'ta bir araya geliyoruz. İki gün sürecek etkinliklerde farklı atölye ve oturumlarda deneyim paylaşımları, yeni stratejiler, hukukçular, akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, öğrenciler, kısacası doğaya ve yaşama sahip çıkan herkes davetli. Etkinlikler Yıldız Sarayı dış karakol binasında Tımop Mimarlar Odası'nda gerçekleştirecek. Evet Türkiye ses çıkartıyor, politikacılarsa hala uyuyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.